...kü konuklarımızla beraber alternatif üniversite eğitim ve akademi taahhülüyle yola çıkan kampüsüzlü ekibi hakkında konuşacağız. Konuklarımız evine sevim ve Gizem Sayın hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Merhaba hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sohbetimize başlayacağız birazdan ama başlamadan Yararlı Sanat Arşivinde yer alan ve bu konuyla ilintili olduğunu düşündüğümüz 3 vakadan bahsedeceğiz. Öncelikle Arşivde 192 numarayla yer alan Free International University for Creativity and Interdisciplinary Research 177 numarayla yer alan Midnight University ve 241 numarayla yer alan Salet University bugünkü sohbetimize o gösterecek. Kendini mevcut akademik sistemin dışında konumlandıran Free International University for Creativity and Interdisciplinary Research tüm öğrencileri ...kullanımına açık bir platform. E, Disiplinler arası araştırma, bilgi paylaşımı ve iletişim temel alan üniversite... ...mevcut eğitim sistemine destekleyici bir mekanizma oluşturmayı amaçlıyor. Tayland merkezli Midnight Üniversitesi ise sanal bir üniversite ortamı yaratıyor... ...ve bu ortamda toplumsal ve siyasal meselelerin tartışmasına vesile olmayı hedefliyor... Silent University ise son vakamız e, göçmen ve mültecilerin e, sessizleştirilme sürecini temel alarak kendi ülkelerinde akademisyen ya da araştırmacı olarak çalışan ancak yerlerinden edildikten sonra bu pratiği sürdüremeyen profesyonellerin katılımıyla atölye ve çeşitli programların düzenlenmesine vesile oldu. Bu üç böyle biraz uzun bir girizgah oldu ama <gülüyor> üç vaka bizi aslında bir çerçeve çizecek bugün için. E, buradan hareketle biraz e, kampüsüzler kimdir nasıl kuruldu buna bir bahsederek başlayabiliriz. Bu da ben başlayayım e, kampüsüzler artık zaman öyle galip geçiyor ki senemizi unuttuk biz şu an 2008'deyiz ikinci senemizi kutladık 2018. 2018'deyiz, e, 2018'deyiz. <gülüyor> o kadar şaşırmadım <gülüyor> 2018'deyiz ikinci senemizi kutladık e, Nisan ayının sonlarında aslında ikinci senemiz oldu e, biz Mayıs'ta güzel bir panayırla eşlerimiz dostlarımız bizi sevenler hep birlikte olalım bize iyi gelsin moraller yükselsin diye Birlikteydik. Ee, aynı zamanda da öğrenci arkadaşlarımızla ortak bir şeyler yapmak istediğimiz için bir dayanışma gecesiydi de. Bu vesileyle söyleyebilirim ki iki sene önce Nisan aylarının sonunda e, akademisyen arkadaşlarımızın e, duvarların arkasında zorla tutulması sebebiyle, her gün cezaevlerinde nöbetler tuttuğumuz sıralarda fikirler bir araya getirerek bu özgürlüklerini sağladıklarında da artık biraz daha geliştirdiğimiz fikirlere yoğunlaşabiliriz demiştik kim dedik bunları imza sürecinde birbirimizi tanıdığımızı söyleyebiliriz dolayısıyla ...çok fazla çok, e, acı çeken arkadaşlarımız oldu... ...bunu söylemek biraz haksızlık diye korkuyoruz ama... ...bir yandan da imzanın benzer düşüncelerdeki e, eleştirel düşüncelere sahip... ...akademisyenleri yan yana getirmek konusunda da bir şans olduğunu düşünenlerdiniz. E, biz de bu imza sürecinde yapılacak bir sürü sorun, bir sürü e, iş, bir sürü liste, bir sürü koşturma oldu. E, ona gönüllü olan e, arkadaşlarla çok fazla vakit geçirmeye başladık ve aslında... Emek koymak, gönüllü olmak, yani birileri bir şey yapmak zorunda olmaksızın bunu yapıyor olmak bir bakış açısı gerektiriyor. Biz fark ettik ki bu gönüllülük, bu emekçilik bizim bakış açımızı oluşturuyor ve aslında akademik bakış açımız da bilime bakış açımız da çok benziyor. Bu emekçilik üzerinden birbirimizi tanıdık. Yani sadece imzacı olmakla demek haksızlık olur çünkü 2200 imzacıyız bakınca. Dolayısıyla bir yola girdik ondan sonra da ortak noktalarımızı buluşturup ilk önce kapitalizm toplumsal tarihi üzerine araştırmalar yaparak ve farklı disiplinlerden tam da bahsettiğiniz o disiplinler arasılık ilk bahsettiğiniz ismini hatırlayamadım ama yine Çok ikinci ederim. bahsettiğiniz Tayland Üniversitesi'ndeki eleştirellik yine üçüncü bahsettiğiniz aslında yerinden edilen ]lerin, ve sessizleştirilen e, sessizleştirilenlerin bizler gibi hakikaten onu dinlerken böyle üçüne denk geliyoruz. Biz hakikaten böyle bir disiplinler arası e, aslında kampüste bir şekilde yer artık bulamayan ya da bulsa bile kendini ifade edemeyen sessizleştirilen ve eleştirel düşünceye yöne çıkaran insanlar olarak kampüsüzler adını verdik. İlk e, Karaburun Bilim Kongresi'nde... E, Kapitalizm toplumsal tarihinin ilk oturumunu yaptık. Bunu klasik biçimde değil işte çok farklı alanlardan psikoloji, e, siyaset, hukuk çok farklı açılardan bir şeye aynı e, disipl farklı disiplinlerden bakmak üzerine eleştirel bir şekilde ele almaya çalışıyoruz. Bundan sonra da devam etti çalışmalarımız. Peki bu proje dışında bugüne kadar kampüsüzler neler yaptı ya da yakın vadede neler yapmayı düşünüyor somut olarak? Bu kampüsüzlerin iki yılını kutlarken aslında biz bir çeşit onun bir dökümünü hazırlamıştık yani isteyen arkadaşlar kampüsüzlerin Facebook ve Twitter sayfalarından da ulaşabilir. <gülüyor> Yani hakikatin hepsini anlatıp burada saymak gerçekten uzun sürecek. Biz bile şaşırdık çünkü iki yıl içinde... O koşturma içinde <gülüyor> evet. yapmışız, dökümünü dökünce anladık biz. <gülüyor> Aa, bizim bir şey yapmışız diye. Ee, yani ama genel hatlarıyla belki şey üzerinden biraz gidebiliriz. O kapitalizm toplumsal tarihi çalışması bir ikinci dönem olarak devam etti yine. 19. yüzyılda ilk oturumu, daha sonrasında 20. yüzyıl kapitalizmin toplumsal tarihi 20. yüzyılın ilk yarısı... Ee, o da yine Karaburun'da bir forum şeklinde, bir tartışma şeklinde, sunum şeklinde e, bir şekilde çalışıldı. Ve o hala daha da devam ediyor. Onun dışında biz e, bir de öğrenci arkadaşlarımızla birlikte, üniversite öğrencileriyle birlikte yürüttüğümüz atölye çalışmaları var. Bunlardan işte bir tanesi e, İstanbul'da olmuştu. Dersim'den öğrencilerimizin... ...de katılabildiği... ...yani oradan işte öğrencilerimiz geldi... ...İstanbul'dan öğrenci arkadaşların katıldı o, ...o bizim için asıl... ...herhalde tüm bu işte... E Hani disiplinler arası ve çoğulcu ama bir taraftan da öğrenen öğreten ilişkisinin ortadan kaldırıldığı, karşılıklı etkileşim halinde yürüttüğümüz bir atölye çalışmasıydı. Bu açıdan bize de çok şey öğretmiş oldu. Zaten hani tüm oradaki deneyimlerimizi de bir şekilde biriktirmeye devam ediyoruz. Bu İstanbul'da 10 gün süren atölyenin ardından bir de bir... ...bir şekilde daha kısa olan bir şekilde dersimde yapıldı. Yani neticede bu öğrenen, öğreten ilişkisini ortadan kaldıracak biçimleri... ...aramaya devam ettiğimiz atölye çalışmaları bunlar. Bunun, bu deneyimin getirdiği şeyle birlikte biz... O alter, yani alternatif kelimesinin kendisini de sorgulamakla beraber alternatif eğitim metotları üzerine bir kamp yaptık kampüsü arasında sadece. Ee, orada işte belli başlıklarda şimdiye kadar dünya eğitim tarihinde e, neler olmuş ne gibi gelişmeler bunun işte alternatif eğitimler neler gibi bunları araştırıp kendi aramızda tartıştığımız... Ve e, o daha çok aslında yöntem ve felsefeye dayalı e, işte metotları incelediğimiz bir çalışma oldu. Ve bundan sonrasındaki e, işte geçtiğimiz yazdı bu. Ondan sonraki çalışmaları da onun üzerine inşa etmeye çalıştık. Yani o perspektif ve o bakış açısı üzerine. E, son olarak belki şeyden bahsetmek gerek. E, arkasından dönen başlarken e, lisansüstü e, gruplarıyla grup bir lisans üstü grubumuz oldu. O da şöyle zaten üniversitelerdeki bu baskı ve e, zorlu süreç aslında üniversitede kalan arkadaşlarımızı daha tıfıda etkiledi biliyoruz. İşte mesela bizim grubumuzda olan bir arkadaşımızın üç kez tez hocası değişmiş atıldığı için işte ne bileyim üniversiteden ihraç edildiği için şu bu nedenlerle işte iki kez tez konusu değişmiş falan. Hani bu gibi problemleri de aslında lisans üstü öğrencilerinin problemlerini bir arada çözmeye çalıştığımız işte gölge danışmanlıktan yöntem tartışmalarına kadar pek çok şeyi bir, bir iki dönem boyunca bunu sürdürdük ve yine onu hala daha da sürdüreceğiz. Ee, yani bu çerçevede daha çok çalışmalarını yürütüyordu. Ee, bütün bunların da haricinde biz aslında Türkiye'deki diğer dayanışma akademileriyle birlikte ve ortak çalışmalar üretiyoruz. İşte bir yıl içinde dört tane çalıştay gerçekleştirdik diğer dayanışma akademileriyle birlikte. Ve bu çalıştaylarda aslında ortaklaşı neler yapabileceğimizi bu alternatif eğitim alanlarında da yani hatta ikinci çalıştayın konusuydu bu. İşte feminist pedagojiden işte... Ee, Mükssüzleştirme kadar yani pek çok şeyi tartıştığımız, Türkiye'deki işte ekim biler deneyimini evet. vesaire tartıştığımız bir çalıştaydı. Bunun arkasından e ...gelen diğer çalıştaylarda da... ...bir emek akademisi fikri... ...oluşmuş oldu. Ve sanırım... hani ...şimdiye kadar ki... ...bütün o toplam tartışmaları... ...daha somutlaştıran... ...biraz ete kemiğe büründüren bir şey bu. Çünkü... Evet öyle yani. Çünkü emek akademisi... ...içerisinde aslında... Çok ayaklı yani işte teknoloji laboratuvarlarından halk sağlığı merkezlerine yani birlikte üretebileceğimiz mahallelerde çocukların eğitiminden sosyal araştırmalara kadar pek çok şey. Yine dediğim gibi bütün bunlar tabi o kampüs üzerinin iki yılı ve diğer danışma akademileriyle yaptığımız çalışmalar için de takip edilebilir. Teşekkürler. Ee, aslında çok güzel özetlediniz kampüsüzlerin nasıl bir alternatif eğitim modeli tahayyül ettiğini. Ee, Türkiye'de ve dünyada kampüsüzlere benzer nasıl pratikler var? Belki bunu biraz açabiliriz. Ee, dünyada model olarak gördüğünüz örnekler var mı? Yani belki Türkiye'deki örnekler olarak kampüsüzler, biz her zaman dayanışma akademilerini çok önemsiyoruz. Ee, başından beri de yani kampüsüzler bu KHK süreçlerinden önce ortaya çıktılar. Daha sonra KHK ile... E, KK gelmeden e, Eskişehir'de bir dayanışma grubu ortaya çıktı. KKlarla da dayanışma akademileri arttı malum. E, Kampüsüzler onların bir araya gelip işte çalıştaylar yapmasına, koordinasyon grubu oluşturulup e, iletişimde kalmasına önayak oldu diyebilirim rahatlıkla. Kimse reddetmeyecektir bunu. E, onlardan bahsetmek isterim. Yani Kocaeli Dayanışma Akademisi, Eskişehir Okulu, e, Kültürhane... Ankara Dayanışma Akademisi, Dersin Dayanışma Akademisi, Mersin Dayanışma Akademisi diye devam eden Dayanışma Akademilerin sitesinden bakabilirsiniz. İzmir Dayanışma Akademisi bunların her biri kendi içinde biricik. ...pratikler ve örnekler... Ee, ...tabii ki son zamanlara... ...yani bunlar son zamanların örnekleri... ...daha öncelere de bakabiliriz işte... ...Ekim Bilard deneyimi, Özgür Üniversite deneyimi... ...hepsi hı hı. kendi içinde örnekler... Ee, ...ama bu dayanışma akademilerinin... ...hepsinin e, işleyişi farklı... ...yani... E, yoğunlaştıkları, yani hem biçim açısından hem amaç açısından, hem yani bakış açılarımız benziyor olsa bile aslında farklı yöntemler kullanıyoruz. Ee, farklı yollardan gidiyoruz. Niyetimiz hep iyi tabii. <gülüyor> Dünyadaki örnekleri araştırma imkanınız oldu mu? Ee, oldukça fazla oldu. Emine bahsetti. Belki o devam etmek ister. Yazın Toplanıp hep birlikte kampüsüzler bazen her zaman dışarıda değil iç çalışmalara çok önem veriyoruz. Hazırlık aşamasının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kendimizin biriktirmesi gerekiyor. Yazın bir eve kapanıp sabah... Saatleri kurup haydi kalk deyip e, günlerce bir çalışmamız oldu yurt dışı pratikleri üzerine. Hem geçmiş hem şimdiki zaman. Belki Emine devam etmek Ya ister. Onu belki şeyden doğru düşünmek lazım. Çünkü hani günümüzde hala sizin mesela az evvel anlattığınız çalışmalar da benzer çalışmalar. Ama şeyi çok net fark ediyoruz. yani Yurt dışındaki yani dünya çapında gelişen örneklerde daha köklü bir eğitimin işte toplumsal bir hareket olarak eğitim ya da işte mesela göçmen ilgili çok yakın bir zamanda e, kampüsüzlerden bir arkadaşımız iki arkadaşımız e, Yunanistan'da yapılan bir konferansa gitti ve orada Aslında bu tür alternatif e, eğitim çalışmaları yapan işte Yunanistan'da bir gruptan bahsetmişti arkadaşımız kabaca bahsede anlatırken. Onlar işte bir tane e, binayı işgal edip orada göçmenlere e, işte dersler e, verecek şekilde. Yani biz onlarla irtibatlanmaya çalışıyoruz aynı Hı -hı. zamanda. Yani bunları sadece hani teorik düzlemde takip etmek işte neler yapılmış. Onlar elbette ki çok ciddi katkılar sağlıyor. Yani çünkü dediğim gibi belki hani sosyalizm kazanımları, anarşiz hareketlerin dünya çapında daha köklü oluşu. O Oralarda bir takım deneyimler oluşturmuş ve bunlar üzerine inşa edilen güçlü ve ciddi hareketler var. İşte Latin Amerika'da öyle. Hani onları biz teorik düzende tartışmakla beraber şu anda hala hazırda devam edenlerin ve irtibat kurabileceklerimizi de kurmaya gayret ediyoruz. Belki bir cümle daha söylemek mümkün. Türkiye'de. Ee, biz yani mutsuz mutsuz günler yaşıyor olsak bile aslında çok güzel şeylerle de karşı yani bu pratiklerle de bahsettiğiniz karşılaşıyoruz. Yani çocuklarla felsefe deneyimleri çok yaygın şekilde kullanılıyor. Biz de şu an onun eğitimini almak için gerekli hocalarımızdan yardım istedik. Ee, Kartal'da işte hem sendika hem bazı derneklerin birlikteliğiyle e, çocuklar ve gençler ve üniversite öğrencileriyle dayanışma şeklinde e, yaz okulları yapılıyormuş. Yani e, kampüs üzeri olarak biz mümkün olduğunca tam da amacımız zaten belki yine ilk bahsettiğiniz örnek gibi herkese açık bir şeyler yapmak ...olduğu için tüm öğrencilere açık. Yani e, herkesi kapsayacak işte işçiler, sendikalar, kadın hı hı. çalışmaları birçok dernekle temas halindeyiz. Dolayısıyla Türkiye'deki pratikler sandığımızdan daha, daha fazla çok. ve daha umut verici hı hı. gerçekten. Sadece çok küçük küçük kalıyorlar işte onların o irtibatını sağlamak bir çok öğrendi, önemli tık, oluyor. Evet. Belki şimdi kısa bir ara, ara verip bir şarkı dinlemek iyi olur sonra devam evet. edeceğiz. Ne dinliyoruz? Ee, bulutsuzluk özleminden sözlerini geri alamam geri <gülüyor> dinliyoruz bu e, herkese <gülüyor> ruh halini dinleyince anlayacaksınız zaten <gülüyor>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 Yararlı Sanat Ayşevi'nin ikinci bölümünde devam ediyoruz. Ee, şimdi aslında ilk bölümde biraz bahsettik. Ee, mekan dışına çıktığını, akademinin toplumsallaştığını aslında ima ettik. Evet. Biraz belki daha ayrıntılandırmak için kampüsüzler nasıl bir öğrenme ilişkisi tasavvur ediyor? Bunu biraz daha detaylandırabilir miyiz? Hani öğreten öğrenci ilişkisinden bahsettiniz zaten. Yani e, daha detaylı öğreten öğrenci ilişkisini ortadan kaldırmayı kesinlikle amaçlıyor. Çünkü bilginin öyle birinin öğrettiği birinin öğrendiği bir şey olmadığını biliyoruz. Sadece uygulayamıyoruz hiçbir yerde. Ne yazık ki biz de elimizden geleni yapıyoruz ama alışkanlıklarını insanı kaybetmesi de pek kolay olmuyor. Ee, ilerlediğimizi düşünüyoruz. Bunun dışında hiyerarşi kesinlikle her türlü hiyerarşi. Ee, genç yaşlı kadın erkek e, kurulan tüm hiyerarşi ilişkilerine de karşı bir çizgi çizmeye çalışıyoruz. En önemlisi eleştirellik. Yani her şeyi eleştirmeye açık bir düzlem kurmaya çalışıyoruz. Zaten aslında bu öğreten öğreneni ve hiyerarşiyi kaldırmak eleştirelliği art, mümkün kullan bir şey. Ee, ama biçim anlamında da yani farklı yöntemler işte ee, birinin ayakta anlattığı diğerlerinin karşısında oturduğu bir biçime tamamen karşıyız. Ee, klasik tahtada yazmak yerine daha e, oyunlar filmler filmler Için, i̇şin içinde olduğu ve birlikte çağrışımlarında e, sağlanabildiği yöntemler kullanmak tiyatronun. Yeni Tüm, bir pedagoji aslında. E, e, ya biz bulmadık tabii. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir pedagoji evet klasik e, okullarda ve üniversitelerde ne yazık ki çok az kullanılan yöntemler ama asıl e, yararlı olan bir birlikte üretmeyi ve farklı bakış açılarıyla bakmayı sağlayan pedagojik yöntemler kullanmaya çalışıyoruz. Tabii yani insanlık tarihi gelmiş, üniversiteleriyle buraya biz de hadi ince kullanıyoruz, başarıyoruz, harika şeyler yapıyoruz demek kalabalık olur ama en azından amacımız bu diyebiliriz. Ee, bu programın temel aslında meselesi yarar sanat fikri etrafında dönüyor. Bu canın en başta sanatı örnekler de eğitim meselesini bambaşka bir şekilde kurgulayarak adeta bir sanat işine dönüştüren, onun o eğitim meselesine eleştirel yaklaşımını ya da özgürlükçe yaklaşımını, bir tür yararlı sanat olarak kurgulayan işler. Burada yararlı sanat da kabaca şöyle bir şey aslında toplumsal ya da siyasal bir soruna müdahale etmek için sanatı bir araç haline getirme işi. Hmm. Sizin de aslında disiplinler arasılığınız ya da işte o doğa bilimleri, toplum bilimleri, sosyal bilimler, fen bilimleri, edebiyat, sanat arasındaki belki ayrımları yerinden edecek kadar bir... ...radikal tavırda da içinde evet, barındırıyor. üstlük falan diyoruz biz arasılık evet, da arası olmuyor. Değil yani. üstü, evet. <gülüyor> bu e, belki kalan kısa süremizde bu müdahalenin yani bu işte radikal e, pedagojik ya da radikal e, politik müdahalenin aslında sanat neresinde duruyor? Bir tür sanat aracınız mı sizin bu şey içinde ya da böyle sanatsal bir müdahalede var mı bunun içinde? Biraz spekülatif de olabilir tabii bu noktada ama <gülüyor> e, merak ettiğiniz sanat en somut olarak hani böyle adıyla ile konuşulduğu en son yer çalıştay oldu. Ben kısaca ondan bir bahsedeceğim. O çalıştayda işte az evvel bahsettiğim emek akademisini tartışırken e, aslında e, sanat çalışmalarıyla bir aktivizmde önerildi yani işte çünkü sanatın hem bir yandan sağaltıcı etkisi hem bir araya getirici ve hem de o tepkiyi dışa vuran bir yanı var hani o biraz pratikteki karşılığıydı ve hani orada daha somut biçimlerde tartışıldı bunun neler yapılabileceği çünkü bunun işte resimden karikatüre videoya ee, çeşitli e, araçları ve alanları var. Yani bunları değerlendirmek için elbette çaba sarf ediyoruz ve e, önemsiyoruz. Ama asıl belki de çalışmaları toplamına sirayet eden bir yaklaşım var. Yani biz işte az evvel bahsedilen disiplinler arası, disiplinler üstülük meselesinde sanatın oldukça önemli bir yerde durduğunu düşünüyorum. Yani örneğin e, kapitalizmin toplumsal tarihine bir dönemde bakarken e, önümüzdeki Karaburun'da e, kampüsüz ...sizleri dinlemeye gelirseniz fark edeceksiniz. O dönemde plastik sanatlar... ...edebiyat da nasıl değişmiş... ...ona da bakıyoruz. Çünkü sanat... ...bir yandan bizi yansıtan... ...işte bir araya getiren... ...sağaltan bir deneyim olmakla birlikte... ...bir yandan da... E, doğrudan etkilenen de olanlardan etkilen bizi etkilemekle birlikte olanlardan çok doğrudan etkilenen de bir alan. Dolayısıyla bir dönemi anlamak için her şeye nasıl işte biz disiplinler üstülük, ilişkisellik, dinamiklik diyoruz. Bir dönemi anlamak için her şeye bakmak lazım diyoruz. Dolayısıyla o dönemi anlamak için plastik sanatları etkisine, edebiyattaki görünümünü de yakalamaya çalışıyoruz ki topyekun her yönüyle her bakış açısıyla yaklaşabilirim bir konuya. Şahane. Bugün Kampüsüzler 2000'den Gizem Sayın ve Emine Sevim'le Kampüsüzler'in ne yapıp, ne yapıp ne ettiği ve aslında ne yapmaya çalıştığına dair konuştuk. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ayakkabı da sağlık. Teşekkür ederiz. 2000'in geri kalanına selam söylüyoruz. İyi akşamlar i̇yi diliyoruz. Iyi akşamlar. Bizler de çok sağ teşekkür olun. ederiz. İyi akşamlar.